Açık Radyo, Açık Gazete ve 27 Mayıs darbesi 50. yıl dönümünde özel program Ali Bilge ile yapıyoruz. Ve bugün 3. bölümünü de tam 27 Mayıs'ın 50. yıl dönümüne gelen günde yapmış oluyoruz. Bugün Perşembe ve 27 Mayıs'ın tam 50. yılı. Dün bıraktığımız yere... <gülüyor> E, ...dönersek eğer... ...işte Amerika... ...sen İngilizce'de biliyorsun dediler... ...Örsan Öğmen'in rahmetli... ...anlatımına göre ve... ...gönderdiler Amerika'ya. 27 Mayıs'ta da... ...CIA, NATO... E, ...hatta e, Gradyo... E, ...etkisini... E, ...görmek mümkündür. E, bunu daha sonraki yıllarda da... ...şeylerini anlamak mümkündür ama... ...bir, bir, bir manşet atılmıştır. Böyle 27 Mayıs'ta... ...Amerika ve NATO etkisini... Görmezden gelmiştir Türkiye kamuoyu Bir kere 6-7 Eylül olaylarına bakalım Muhterem dinleyiciler 6-7 Eylül hadiselerine ait davaya Dün öğleden evvel de devam edildi Duruşma saat 9.30'da Başkan tarafından açıldı 6-7 Eylül hadiselerini Tanıkların tefip ettiği iddia edilmektedir Sizin de bu hadise hakkında dahi sıfatıyla bilgileriniz varmış Ne biliyorsanız söyleyin Efendim, Sonra kendisi otomobile biniyordu Gene ben 15-20 metre uzaktaydım. Otomobile binerken Zafer Ersu benim yanıma geldi. Beyefendi sizi istiyor dedi. Otomobile gittim. Kendisi sağ tarafta oturuyordu. Sol tarafa da beni oturttu. Biz bu cemiyeti zaten halkın bağlı olan Kıbrıs davasını devlete mal etmek için kurmuştuk. Görülüyor ki zaten mükemmelen benimsemişseniz, müsaade ederseniz bu cemiyeti fesh edelim dedi. Yok dedi daha dursun cemiyet bize lazım dedi. Efendim 6-7 Eylül hadiselerinin ...tamamen müretteb olduğuna ve bu tertibin hükümet tarafından yapıldığına veya desteklendiğine tamamen kâni. Aynı gün aynı saatte üç şehirde cehyan etmiştir. Polis ve jandarma tamamen bu işe iki, evet, üç, üç şeye gittim efendim, meclise gittim. Yukarıya meclis reisinin odasına alındım. Orada Sakit Reis Cumhur meclis reisi daha hatırlayamadım bir, tak, bir takım kiliseler vardı. Bunların yanında ben o raporu okudum. Raporun maddesinde bu demin arz ettiğim kafi derecede deşarj olacaksınız da kayıtlıydı. Hiçbir alakadar olmadılar? Anadolu Ajansı İstihbarat Şefi ve hadiseler sırasında aynı ajansın İstanbul muhabiri bulunan Selçuk Emre huzura alındı. Ve yapılan sorgusunda şunları söyledi. Efendim, olan hadiseler hadisenin bir tertip eseri olarak planlanarak yapıldığını ortaya koyuyor. Fakat tertipçilerin kimler olduğunu katil olarak bilmiyor. Madam Maria, 6 Eylül gününe ait hatıralarını anlatılar. Dikâhları ve atıyorlar dışarıda eşyaları. Evet. Ne zaman gördüm bir polis o kadar memnun edin dedim. dedim ah, şimdi geliyor polis. Bu bayan bana söyledi ki ben ağırlıyordum, korkmamadan korkma hiçbir şey ölmüyor çakıyor. 6 ay var, ölmüş bu bayan. Ölmüş? Ölmüş bu bayan. İhtiyar Nerede oturuyormuş acaba? İsmi neymiş, ismi? Georgiade. Ha? Georgiade. O bana söyledi. 6-7 Eylül faciasının rejisör ve aktörlerini... ...fazla uzaklarda aramaya lüzum yok diyeyim aziz günüydüler. Geceniz hayırlı olsun. 6-7 olayları daha sonra ki Demokrat Parti'nin yatsa da e, duruşmalarının en e, can alıcı e, şeylerinden biridir... Evet, ellerimizde elimizde ondan epey kayıt da var. Yani 6-7 Eylül 1955 yılındaki, özellikle 6 Eylül'de her yerin yakılıp yıkıldığını... Azınlıkların mallarına üzerine özellikle ve canları... Canlarına da gelmiş olan şeyleri özellikle İstanbul'da ama İzmir'de Bunu tertip eden Demokrat Parti olarak, siyasal iktidar olarak algılanmasına karşın uzun yıllar ki... Tabii ki siyasal iktidarın burada bir payı var ama... Daha sonraki Gladiyocu, Türk Gladiyosu'nun, Kontur Gerilla'nın, Seferberlik Tetkik Dairesi'nin önemli elemanlarından, 12 Eylül'ün Orgenerallerinden, Sköntüm Komutanlığından, Sabri 25 oğlu anılarında bunun nefis bir operasyonları olduğunu yazmıştır. Çok başarılı, en baba Gladiyo operasyonlarından biri olduğunu söyledi. Şimdi 6-7 Eylül olaylarında Gladiyo varsa, 28-29 Nisan olaylarında... Demokrat Parti iktidarının Uygulamalarını Karşı yapılan Nümayişler o günkü deyimiyle Ve abartılan ki öğrencilerin Yüzlerce öğrencinin öldürüp gö Gömüldüğüne dair Kıyma makinelerinden geçirildiği Haberlerde gazete Bulvar gazetelerinde ben gayet net olarak Hatırlıyorum 15 yaşında Bir olarak yani Akıl bali olmuştu Onlara da insan tabi İşte onun için isyan ediyorduk yani artık bu, bunun sonu yok gelmeli diye. Yani Afaki abartılı yaklaşımlarla e, şeyler üstlendirilmeye çalışılmıştır. Tabii ki orada Turan Emeksiz bek çok o, olaylar e, vardır. E, şeyler Ama buralarda da darbeye ortalık... Emeksiz'in orta... nasıl öldürüldüğü... Bebeçim. Efendim? Şey 28-29 Nisan olayları sırasında öldürüldüğünü. öldürüldüğüne evet. dair şey var. Ama yani tam böyle... Çıplaklığıyla ortaya konmuş Değil. e, değildir e, bu, o konu. Onun dışında çok abartılı şeylerle de yaklaşılmıştır ve darbe ortamı hazırlanmıştır. Biz biliyoruz ki darbe ortamı e, bu soğuk savaş döneminde Türkiye'nin darbe ortamlarında... ...Uluslararası ve Yerel Gladyon'un işbirliği vardır. Evet. Buna göre az da dönüyor. Dolayısıyla 27, 20, 12 Mart'ta, 12 Eylül'de aranan dış efekt... ...katkı ve iç içerideki gladiyo... ...27 Mayıs'ta da... ...6-7 olaylarında varsa... ...bal gibi şeyde de... E, ...söz konusudur. Bunların çok ciddi... ...daha araştırılmaya... E, ...muhtaçtır ama çok da... ...önümüzde ipuçları mevcuttur. Evet, yani bence 27 Mayıs'la ilgili... ...en e, kayda değer... ...noktalardan biri... E, ...bütün daha sonra... ...gelecek darbelerin bir çeşit... ...anası olmasına rağmen... ...katiyen öyle bakılmaması... ve üzerinde yapılan araştırmalar en eskisi olmasına rağmen en az sayıda araştırmaya yer verilmesi de ayrı bir ilginçlik taşıyor. Çünkü sonuçları itibariyle de yani dünyada da ender görülen bir şey. Yani Başbakanın, Dışişleri Bakanının Tabii. ve Maliye Bakanının idam edilip pek çok iktidar partisi mensubunun da ağır hapis cezalarına çarptırıldığı müthiş ağır bir bilançosu var yani. Eee Bildiğim kadarıyla 588 kişi yargılanıyor Yassıada mahkemelerinde 15 idam çıkıyor 31 müebbet 402 kişi çeşitli şeylerde cezaları çarptırılıyor 135 kişi berat ediyor 5 kişi hakkında dava düşüyor düşmesinin nedeni duruşmalar sırasında ölmeleri ve intihar etmeleri. Çok 19 büyük, ay süren büyük bir, bir, bir olay yani. şey dava e, iki daha seneye var. yakın süredir evet. değil mi? 19, 19, 19 ay 19 e, ay olağanüstü bir mahkeme Oluşturuluyor ve savunma hakları yani bu süre içerisinde e, bu sanıklar aileleriyle iki kez görüşebiliyor. Bir tanesi de zaten şey ve iki kez toplam görüşmeleri Hiç avukatlarla görüşmeler. görüşmeler inanılmaz sınırlı ve denetim altındadır yani. Ee, normal bir savunma olmamıştır. Bunlar da bilinmiyor mi? mesela. Bilmiyor. Yani başbakanın e, hasta olmasına rağmen tecritte, sürekli olarak tecritte değil ailesiyle herhangi bir e, sürekli aydınlı bir hücrede tutulması gibi olaylarda e, çeşitli kaynaklarda rastlamak mümkün. Müvektiğiniz Adnan Menderes hastalanmışlar efendim. efendim? Müvektiğiniz Adnan Menderes ...buna arz ediyorum. Söz evet. istiyor. Çıkmak uçuyorsunuz evet. efendim. Söz istiyorlarmış. Buna ben bu hendirin... olmasa... ...zaman zaman... ...biraz görüşmek... ...ve çıkarmak imkanı... ...varmış olsalar... ...şimdi huzurunuzda bulunmak... ...imkanını dahi... ...elde bulundurmak... ...bulundurmaya muhtedir... ...olamayacaktır. Arzım şu ki... ...bana... İmkan verecek, de ve rahatsızlığını düzeltecek bir rejimin takviyesini. Kendiniz huzurunuzda komandan beyefendiye şükranlarını ederim. E, bütün e, genç e, subay e, nazik mamillerine teşekkür ederim. Ee, bir kere koşullar gerçekten. son derece elverissizdir yasa da e, adı itibariyle şey hazırlanmıştır e, ve de e, olağanüstü mahkemenin olağanüstü bir heyeti vardır Salim Başol e, o, dönem, o dönemki e, Danış şey e, daire başkanıdır. Birinci başkan e, Yargıtay'dan mı? Yargıtay'dan birinci başkan Recai Seçkin kabul etmez. Bu da bilinmiyor örneğin. Ha, onu da mesela muhakkak söylediniz. Ben de bilmediğimi fark edip Recai Seçkin adını hatırlamama rağmen e, Recai Seçkin dönemin Yargıtay e, Başkanı ve e, bu mahkemenin olağanüstü yüksek adalet divanı denilen mahkemenin başı olması İsteniyor. isteniyor ve toplantılardan sonra bakıyor ki Recai Seçkin bu ipe sopa gelmez bir yani orada e, savcı Ege Selin'in mi Salim baş olun bir lafı vardır. Niye sizi burada getiren irade sizin mahkum edilmenizi istiyor diyor bu kadar evet, açık seçik. Bu kadar açık seçik evet yani burada bu hukuk <gülüyor> falan yok. Yok de. yani. Sizi buraya getiren irade Salim Başoğlu'dur sanıyorum. Evet böyle emrediyor istiyor diyor e, ve Recai Seçkin aslında. ...yani bu bilinmeyen, az bilinen... ...diyor ki... ...bu uygulama... ...benim hukuk saygıma... ...aykırıdır, ben bunun başı olmam diyor. Onun üzerine salim başı ola gidiyor. Peki ne yapıyorlar... ...Recai Seçkin'i? Recai Seçkin aynı zamanda diyor ki... ...ben bundan da istifa ediyorum, bu kuruldan... ...yani önce daha... ...artı Yargıtay Başkanlığından da istifa ediyorum... ...onun üzerine komiteki... ...o sırada aslı astığı, kestiği kestik... ...bunu gizliyor... ve Yargıtay başkanlığındaki bunu söyleyebilmek o devirde inanılmaz bir cesarettir yani. Adamın kalmasına istemey istemeye hasır alt ediyor o istifasını. Şeyden ayrılıyor. Ayrılmasının Adalet Divanı başkanlığından ayrılıyor ama Yargıtay başkanı olarak kalıyor. Çok saygın bir tutum yani. Bunu en entelektüel cesaret göstermiş olduğunu da buradan takdir etmek Entelektüel karşılamak cesaret dediniz de 27 Mayıs'ın arkasındaki entelektüel sermaye neydi? Ya baktığımızda e, buradaki en büyük suflörün Cumhuriyet Halk Partisi çevresi olduğunu görüyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Milli Birlik ve komitesi içerisindeki e, yandaşları o CHP'den, CHP'li aydınlardan, gazetecilerden, öğretimden bazı figürlerden çok etkileniyorlar. Diğer bir unsur yani üniversite. kapsamındaki şeyler dikkat çekilmesi gereken kişilerden biri ee, Anayasa Komisyonu Başkanı Sıddık Sami Onar Ordinalis Profesör ve İstanbul Üniversitesi Rektörü. Evet. Bir de Hüseyin Naili Kubalı. Bu iki portre bence çok iyi incelenmesi gereken portreler. O hatta rahmetli Sıddık Sami Onar benim yanımda bir boş yerde kalktı geldi Hıfzı Veldet Bey dedi bir semti meçhule gidiyoruz bakalım sonu Hayırlı olur inşallah dedi. Sıddık Sami Onar ayağa kalktı. Dedi ki efendim biz dedi aramızda görüştük düşündük taşındık. Bu iş sizin dediğiniz gibi değil dedi. Şöyle olması lazım. Nasıl dedim? Siz dedi teşrii salahiyetlerle mücehhez bir ihtilal komitesi kuracaksınız. Yani yasama yetkisiyle donatılmış bir ihtilal komitesi kuracaksınız. Devlet reisi de sizden hükümet de sizden. Ve bu anayasa tartışmalarında iki isim Tunaya, Tarık Zafer Tunaya ve İsmet Giritli iki en genç isimlerdir. Sıddık Sami'nin ve Ali Nail Kubalı'nın e, komiteye ihbarıyla görevden da diyorlar. Ve komisyon bir türlü anayasayı hazırlayamıyor. Ki Bunlar 15 günde anayasayı e, hazırlayın, gelin ile başlayan süreç uzuyor. Sonuçta 27 Mayıs'tır'ın bir vizyonu falan yok. Zaten üst temenle şey arasında. Nasıl bir Türkiye tasarlayacağız. Anayasa yapılması gerektiğinden bahseden Madanoğlu'na diğerleri diyor ki o sonraki iş diyor. Evet. Ve burada başka grupların dolayısıyla 27 Mayıs'ın e, ciddi bir, bir şeyi var. Boşluğu var. Yani diğerlerine göre çok farklı. Ve bu boşluk dönemin Cumhuriyet Halk Partisi entelektüelleri tırnak içinde ve... Arka planda da bana Banakadırs'ta daha sonra anayasanın oluşumunda e, Birleşik Devletler ve NATO önerileri giriyor. Ve e, hem darbenin oluşma sürecinde hem darbe sonrasında zaten Milli Birlik Komitesi'nin bölünmesi de CHP'ye iktidarın bırakılması ve bırakılmaması üzerine dönen tartışmalar ve ordunun en az 5-6 yıl hiç gitmemesi hatta komitede de oynanıp kabul ediliyor 14'lerin gitmesinden kısa bir süre önce Milli Birlik Partisi kuruluyor ve komitede karara varılıyor evet. ee, şeyin devamı açısından. Dolayısıyla. Peki burada bir ufak parantez açayım. Yani 14'ler deyip duruyoruz yani ilk darbeyi yapan alt e, rütbeli daha düşük rütbeli subaylar sonra bir kısmı uzaklaştırıyorlar. Amerika'ya ve çeşitli yerlere elçi temsilci filan gibi Hindistan'a filan gönderiliyorlar. Türkiye'ye hatırlıyorum ama 14 kişi mi bunlar? Bunlar 14 kişi, bunlar alt rütbe değil. Yani aslında milli birlik e, komitesi yani darbe yapan subaylar da e, hep şeydir en yüksekliği albaydır. Onlar bir baş arama yarışına girerler son dönemde. İşte general bulup onlara ikna etmeye çalışırlar. Madanoğlu. Badanoğlu birdir, Cemal Gürsel budur, Sıtkı Ulay böyledir. E, şey e, Cemal Madanoğlu, Cemal Gürsel ve Sıtkı Ulay. Ulay e, Bildiğim kadarıyla Utkan Soyattı bir general vardır. O bir trafik kazasında öldüğü için onun ismi sonra anılmaz. Alın, Fahri Özdilek en son dakikada dahil edil İstanbul Tükkan Yönetim Komutanı'dır. Ee, pe pek çok kişinin bilgisi vardır ama başarılı olduktan sonra gemiye attarlar e, çoğu. Bu 14'ler iktidarın çabuk bırakılmaması gerektiğini yarım kalan Atatürk reformlarının yapıp ve e, bir nevi Ee, askeri diktatörlüğün e, en az bir iki dönem devam edip ondan sonra seçimlere gidilmesini şey yapar. Sunay ve geri kalan ekip ki içinde iktidarın CHP'ye bırakılmasını isteyenler vardır. Bir an evvel anayasa yapılsın seçimlere gidilsin der. Bunun yol ayrımı birbirlerine artık darbe yapma noktasına doğru yaklaşırlar. Bu görüş ayrılıkları içinde önce 7 sonra 6 14 kişi yurt dışına Ve bir e, Türkeş tarafından beklenen ki Türkeş başbakanlık yapar başbakanlık müsteşarlığına atılır ama fiilen başbakandır darbe sonrasında e, onun isteklerini e, törpülerler ve 14 kişi gider o, giden 14 kişinin 23 kişi kalıyor bildiğim kadarıyla o ama 14 kişinin hepsi aynı görüşte değil mesela Muzaffer Karan daha sonra Türkiye İşçi Partisi ile katılıyor. E, o günkü çizgide iktidarın bırakılması e, ve devredilmesi hususundaki görüş ayrılıklarıdır. Nitekim 14'lerden sonra kurucu meclis, Milli Birlik Komitesi artı e, temsilciler meclisi diye bir meclis vardır. İkisinde kurucu meclis. Anayasayı da o 23 kişilik Milli Birlik Komitesi'nin de tahkümüyle burası hazırlar ve e, anayasa hazırlığına... E, bu, Öbür türlü daha öncesinde 14'ler bu anayasa hazırlıklarını e, olabildiğince gecikmesini, e, akamete uğramasını. Evet neden şimdi bunlar? burada da önemli bir nokta var. Gene yanlış e, bilgilendiğimiz ya da eksik bilgi sahibi olduğumuz en önemli hususlardan biri 27 Mayıs darbesiyle hazırlanan anayasanın Tamamen özgürlükçü ve 27 Mayıs'ın kötü şeyleri olsa bile işte bir takım insanları seçilmiş insanları yargılayıp alel usulü yaygılayıp üstelik hukuka aykırı biçimde işkence filan da dahil olmak üzere kötü mahalleden geçirip yargılayıp bir kısmını asıp bir kısmını da ağır cezalara çarptırılıp yıllarca hapiste yattırılması gibi kötü şeyler de var deniyor sonradan. Ama diyorlar işte mis gibi bir anayasa tamamen özgürlükçü bir Anayasa yaptı burada yani komünistlerin kendisini komünist olarak gören değerli yazar insanların filan da söylediği gibi her şeye söz var ama o 27 Mayıs anayasasına söz yok. Bu konuda da bazı tereddütler ileri sürülebilir herhalde değil mi? Özgürlükçü yanları Bence var. Bence tartışılması gereken özgürlükçü yanları var. O yanlar nasıl e, çıktı? Ya da e, özgürlükçü e, olmayan e, soğuk savaş ideolojisine uygun yapılanmaları e, içeren kurumlarla bezenmiş bir anayasa. Bir şeyi söyleyelim her şeyden evvel. E, 60 itirar olduktan sonra e, darbeci subaylar... E, Üniversite öğretim üyelerine sorarlar bir meşruiyet lazım bize. Demen şey olmuyor. Sıddık Sami Kubalı der ki meşhuriyet ihtilalinizdir. Her şey yapabilirsiniz. Kim ama Sıddık gen... Sami Onar mı Kubalı mı? İkisi de. İkisi zaten benzer e, birlikte hareket ediyorlar ama zaman zaman benim ismin öndesinin ismin <gülüyor> arkadakı tartışmaları da oluyor. Ort proflar mı? Er, evet, ordinais profesörlerimizdir. E, şimdi. Hukuku, hukuk profesörleri, anayasa hukuk profesörleri ve hukukun hiçbir önemi yok. Ne isterseniz tabii, yapın, tabii, yapın ve... yapar diyen hukuk Siz güçsünüz, evet. ne istediği her şey olabilir. Yani şeyler askerler bu şeyin karşısında şaşırırlar bile yani. Burada üniversitenin ihtilaller, darbeler içerisindeki rolü de Başlı başının bir program konusu. İşte bence bu zaten dünyanın da en önemli sorunsallarından biri. Yalnız Türkiye'ye özgü Tabii. bir şey değil. Bu Julian Benda'nın işte ünlü kitabında Traison no de dediği yani aydınların ihaneti. Yani asıl entelektüeller akademik kimliği olanlar medya. Mesela medyanın rolüne de evet. kısaca değiniriz belki 27 Mayıs'ta ama bu. hukukçu adı altında hukuku Tevfik Fikret'in deyimiyle hukuk diye diye hukuku tepelediler mısrağına uygun şekilde davranan pek çok hukukçu var. Gerçek bir entelektüel yani yapılarına bütün formasyonlarına ihanet eden insanlar olarak bakmamız Kesinlikle. lazım. Reis usul bakımından müsaade Ben bendeniz zabıtlarla zabıtlara geçmiş bulunan ve bir anı prensibi ile ilgili bulunan bir hususa kısaca temas etmek istiyorum. Birincisi e, Sıddık Sami ve bu ekibin e, askerleri tavsiyesi şu. Öyle bir anayasa yapalım ki siz egemen olun o anayasada. Evet. Bürokratik devletin sınırları 61 anayasası 60 anayasası da genişlemiş Türkiye'de. Zaten 24 e, bir dönemi tek parti dönemi zaten şey e, bürokratik devleti Perçinleme başlandığı dönemdir. Güvenlik bürokrasisinin askeri bürokrasinin de... ...alanının son derece genişlediği bir dönemdir. Dolayısıyla bu fikri iki yerden geldiğini görüyoruz. Benim kişisel saptığım bu Milli Güvenlik Kurulu denilen şey... ...burada monte ediliyor. Ve Milli Güvenlik Kurulu bürokratik devletin, askeri bürokrasinin... ...yönetim içinde gücünün artırılmasını tasarlıyor. Milli güvenlik doktrini ve milli güvenlik kurulları nereden geliyor? Patenti nasıl? Birleşik Devletler'in modelidir bu. Soğuk Savaşta ve bir NATO ülkesindeki ilk darbedir. Türkiye'de 60 ihtilali. Daha önce Kore'de ve Küba'da yaşananlar, Küba Devrimi öncesinde yaşananlar, Önceden, Küba Devrimi. öncesinde yaşananlardan büyük bir Sonuç ders çıkartmıştır NATO ve Birleşik Devletler. Sizin biraz önce çerçevesiniz o soğuk savaşın en zor günlerini yaşamaktadır. Düğün. Evet evet hele işte Küba krizi. Sert günlerini hizmet, yaşıyor. Evet. Ve burada Türkiye soğuk savaşın ve NATO'nun Sovyetler Birliği'ne en uzun sınırı olan ülke. Zaten bunun ceremesini çok çekmiş. Hiçbir ülkenin şeyi yok. Bu kadar uzun bir sınırı yok. Dolayısıyla buradaki ülkeler. E, tasarımlar değerli tasarımlardır ve milli milli güvenlik kurulu milli güvenlik doktrini iç ve dış düşman tehditi üzerinden e, ülkeyi e, dizayn etme 60 ihtilali sonrasında egemen e, yapının e, dışarıdan gelen bilgi ve bu e, öğretim üyeleri'nin aktarımıyla dizayn edildiğini. düşünüyorum. Çünkü yani e bugüne kadar pardon sözünüzü kestim ama bugüne kadar en büyük sıkıntısını çektiğimiz işte bu devlet güvenlik mahkemeleri, <gülüyor> milli güvenlik kavramı, devlet emasya protokolleri vesaire vesaire. Evet. Bütün hepsinin kökeninde ta bu 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra getirilen 1960 anayasasının E, köklerini burada bulmak mümkün hatta köklerini değil kurumsallaşması. Kurumsal e, milli Güvenlik Kurulu başta olmak üzere. Yani böyle Özgürlük bir... Özgürlükçe anayasaya bu kadar bu, yani. Bu iş görmezlikten gelindi. Evet. Mesela yıllar boyunca Türkiye'de bu, bu anayasayı idiricilik atfedilerken bunlar hep görmezlikten gelindi. Ayrıca e, darbelere imkan veren iç hizmet yönetmeliğini getiriyorlar. Sonra diyorlar ki o dönemde bunu bari kanunlaştıralım. Evet. Yani aynı dönem darbelere imkan tanıyan, koruma ve kollama misyonunu veren koruma evet, ve e, yani dünyanın hiçbirinde bir kanuna dayanarak anayasa Türkiye'de oldu. Yani kanun anayasanın altındadır. Evet. Kanuna dayanarak hatta daha önce yönetmeliğe dayanarak darbe yapmak, iç hizmet, hiç hizmet yapma. kanunun evet. o maddeler de bu dönemde yerleştirilmiştir. Dolayısıyla buna bir ilerici pozisyon demek mümkün değildir. Yani biz... Üniversitede 61 anayasını okuduk. Siz de öyle. Onunla evet. üniversite tahsisini daha sonra 482 anayasını okudu. Ve bunların hiçbiriyle biz meşgul değildik. Bunlarla ancak 90'larda meşgul olmaya başladı Türkiye'nin aydınları. Ki biz de işte işin ilginç tarafı mesela Ankara'da Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde bu anayasayı hazırlayan akademik kim? Muhammed Aksoy, Mümtaz Soysal değil mi? Evet ve... E... Bahri savcısı, Savcı. bunların e, milli bir Gü güvenlik kurulunu da buraya yerleştiren, ama hukukun ve insan haklarının en temel savunucuları olan hocalarımızdan okuduk. Ama bu mGk'yi mesela pek üstünde durduklarını hatırlamıyorum. Ama galiba gene e, süreyi <gülüyor> bitirmek üzereyiz. E, 27 Mayıs'ın 50. yıl dönümünde yaptığımız bu programı da yarına bırakıyoruz ve devam edeceğiz. 50 yılın muhasebesini bu şekilde sohbet şeklinde gerçekleştirmek çok da kolay olmuyor. Bunu da itiraf Gerçekten. etmeliyiz. Didem'e ve Ömer'e teşekkür ediyoruz. teşekkür ederiz. Hoşçakalın diyelim.